Bebek Kokusu Tanımlanması zor bir koku. Pudra ve krem kokularıyla karışık, mis gibi bir ten kokusu. Aslında henüz koku bile duyulmadan sadece bu iki kelime yan yana geldiğinde dokunma duygusuna benzer bir duygu yaratır. İnsanlar böyle bir koku olduğunun farkına vardığında kendi bebeklikleri çok uzaklarda kalmıştır. O zaman bebek kokusunu duymak için doğacak çocuklarını beklemeye başlarlar. Bir bebeğe sarıldığınızda kokusunu derin derin içinize çekerseniz bir tür sarhoşluk yaratır. Ancak bebek kokusu kimilerinin içinde ürpertici bir bebek korkusunu da harekete geçirebilir. Karmaşık duygulara yol açan bu koku aslında uçucudur. Havada kaybolup gittiğinde adı sadece bebek olan o anonim küçük insan kokusunu feda etmiş ama ismini ve kimliğini kazanmıştır. Bu baş döndürücü koku açık radyoda bir programa da adını verdi. Henüz doğmamış bir bebeğin maceraları her hafta dinleyicilerle paylaşıldı. Dandini Dandini Dastana Ninisi'nin belki de dünyada ilk kez bir rock versiyonu hazırlandı ve program hep bu rock ninniyle başladı. Ada Bebek yani Ada Gökçin, açık radyo literatürüne doğmadan önce program yapan ilk programcı olarak geçti. Deniz Mukan